Sebeplerini de kendisine kolaylaştırmasını Allah Azze ve Celle'den dua ediyor. Ve inşallah sonuçta da Allah Azze ve Celle'nin yardım ettiği kimselerden olur bizlere. Bu haftaki dersimizde kardeşlerim İmam Bukhari yeni bir bab açıyor, yeni bir hadis getiriyor. Ki hadisi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum'a ribet ediyor Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve hadis diyor ki Aksaruman kanan aleyhi ve sellem la ve muqallib el kulub. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın çokça yemin ettiği lafızlardan bir tanesi de la <gülüyor> ve muqallib el kulub derdiyor. Muqallib el kulub teqlib kardeşlerim bir halden bir hale çevirmektir.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 Kullaha bin isbeane min min asabi Rahman. Muakkak beni Adem'in, Ademoğlunun insanın kalpleri hepsi tıpkı bir kalp gibi Allah Azze ve Celle'nin parmaklarından iki parmağı arasındadır. Musar keyfe yaşa, dilediği gibi onu sarf eder, dilediği gibi evirir çevirir. Sonra dedi ki: Allahumma musar riful kulub tarif bana alatark. Ey kalpleri halden ale çeviren Rabbim, bizim kalplerimizi Senin itaatinde sabit kıl, Senin itaatine çevir diye ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duasında böyle buyurmuştur. Evet, ikinci hadisimizde diyor ki Allah Azze ve Celle'nin 99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 innî <gülüyor> zalemtu Ya Rabbi ben nefsime çok zulmettim. Vallahi yagfiruz zunûbe illâ ente Yarabbi. Günahları <gülüyor> senden bağışla, başkası bağışlamaz. nedir? Tam bu noktada bir tevhid var demiştik. Çünkü Allah'ın dostu da düşmanı da nedir? Tevhide muhtaçtır. Ve Allah düşman nasıl tevhide muhtaçtır?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 ee, bu e, vesile aramada Allah Azze ve Celleye karşı aramın ananabilecek en büyük vesilelerden bir tanesidir. Daha sonra İmam Bukhari rahimuhullah yeni bir bab başlığı açıyor ve babında Allah'ın isimleriyle ondan istemek ve onunla Allah'a sığmak diye bir bab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 e, silkelesin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunu yaptıktan sonra da şöyle desin Bismike Rabbi veda'atu cembî. Ya Rabbi senin isminle yan tarafımı yatağıma koydum. Ve bike ve yil'e senin isminle kaldırıyorum. İn ensekte nefsi fagfirlaha. Ya Rabbi eğer nefsimi tutarsan yani öldürürsen onu bağışla. Ve in arseltaha ve fahfazha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 Tek rakam yani 3 rakamını zikrediyor ki İslam biliyorsunuz genelde <gülüyor> tek rakamı <gülüyor> hoşnut görmüştür. Allah tektir, teki sever buyurarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Daha sonra duasında Allah Resul diyor ki Bismike Rabbi vada'atu cembi Ya Rabbi yan tarafımı yanımı senin isminle koydum ve vike arfa'uhu Yine senin isminle kaldırırım.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 mesela her gün Allah Azze ve Celle'nin bir tane ismini ezberlesek nedir? 99 gün sonra Allah Azze ve Celle'nin bütün 99 ismini manasıyla beraber ne yapmış oluruz? Hı. Öğrenmiş oluruz. Doğru mu? Evet. 99 gün. Yani 30, 60, 90 30 ay. 3 ay? 3 ay 10 gün. 3 ay 10 gün. Evet. <Gülüyor> Zor değil, değil mi? Allah hayır versin inşallah. <Gülüyor> Evet. <gülüyor> ikinci hadisimiz Ezeyfe İbnül Yemen radıyallahu anh'udan geliyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yatağına uzandığı zaman Allahümme bismike ahya ve amut. Ya Rabbi senin isminle yaşar ve senin isminle ölürür. Ve izâ asbaha kal, sabahya erdiği zaman yani sabahleyin uyandığı zaman da Elhamdülillahi nezi ahiyana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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin kibarlarındandır. Hüzeyfe İbni Yaman. Ee, tedba ehlinden, fakihlerden bir tanesi. Hüzeyfe Radıyallahu Anh'u. Ki biliyorsunuz kendi sözüyle insanlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hep hayırdan sorarlardı. Ben ise onda vuku bulmak endişesiyle hep ne yapardım? Şerden sorardım. O yüzden Hüzeyfe radıyallahu anhu dediğiniz zaman, denildiği zaman fitnelerle alakalı haberlerin kendisinde olduğu insan kimdir? Hüzeyfe evet. İbnül yaman radıyallahu anhu'dur. Yine sır sahibi olarak da bilinir. Çünkü Allah Resulü Aleyhis, Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'nü geliyor. Münafıkların isimlerini veriyor. Allah Resulü'nü selam ne yapıyor? Hüzeyfe ibn-i bu münafıkların ismini veriyor. Ama bu ne yapmıyor? Hiç kimseye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 kalbim mutmain olur. biliyorsunuz Allah azze ve celle'nin dediği gibi muhakkak ki kalpler ne olur? Allah'ın e, Allah zikriyle ela bizikrillah yetasminul Muhakkak ki kalpler Allah'ın zikriyle, Allah zikriyle mutmain olur. Diyor ki Allah azze ve celle "Ve men a'rada an zikri fa inne lehu her kim diyor benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Siz zannetmeyin ki o çok zengin yaşayanların veya refah içinde yaşayanların çok mutlu olduklarını veya kalplerinin sevinç içinde doğduğunu sakın zannetmeyin. Allah Azze ve Celle her kim ki diyor benim zikrimden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat vardır. Yani bir yerde insanın refah şeklinde yani parasının bol olması veya zengin olması nedir onun iyi yaşadığının refah içinde yaşadığının alameti değildir Bilaki onlar için sıkıntılı bir hayat vardır eğer Allah'ı almıyorlarsa. ve diyor ki banaşuruhu yıllma kıyameti ama onları kıyamet günü ama olarak kör olarak terirtiriz rabbini me haşarteni ama der ki ya rabbi beni neden kör olarak yarattın o kad kurtu ben dünyadayken gören birisiydim gal kezalik işte böyledir diyor sana dünyadayken ayetlerimiz gelmişti de sen onları yalanlamıştın o kezalik el yonlatırsa işte bugün de sen unutulursun.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 Allah azze ve celle hamd ediyorsunuz. Öldükten sonra tekrar dirilince Rabbimize hamd olsun diye ne yapıyorsunuz? Allah azze ve celle dua ediyorsunuz. Çünkü uyandığınız zaman Allah azze ve celle sin ruhunuzu size ne yapıyor? Geri teslim ediyor ve siz safa sağlam, salim bir şekilde bedenen, ruhen uyandığınız için ne yapıyorsunuz? tekrar o kuvvetinizin, o zihninizin neşit bir şekilde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 Diğer bir hadisinde e, Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geceleyin yatağına yatağına yattığı zaman derdi ki Bismi kenamutu ve nahya Ya Rabbi senin isminle ölür ve senin isminle yaşarız derdi ve uyandığı zaman da Elhamdülillahi allazi ahyana ba'dama amatana ve ileyhi nuşur de diyor. Hadis biraz önceki hadisle aynı sadece bir ziyade olarak geceleyin uyuduğu zaman ibaresi vardır. Ebu Zer el-Ghifari radıyallahu anhu kendisi İslam'da önderlerinden, ilk Müslüman olanlarından bir tanesi Ebu Zer el-Ghifari radıyallahu anhu yalnız kendisi kavmine gittiği için hicreti biraz geçikmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yaptığı gazvelerde ne yapamamıştır? Katılamamıştır. Kendisi dünyadan yüz çevirmiş ve Allah katındakini isteyen bir kişidir. Kendisi 32 senesinde Rabze kendinde vefat etmiştir.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 Evet, Adı İbni Hatim hadisi rivayet eden sahabi Ebu Tarif e, künyesidir ki El Cevat İbni Cevat'tır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hicri 900 senesinde gelmiştir. Şaban ayında kaç kız kardeşinin bir mektubunu getirmiş. O anda kendisi de e, Müslüman olmuş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun Müslümanlığından dolayı mutlu olmuş ki kendisinin kavmi e, mürtet olma olaylarında, ebubekir Bekir radıyallahu anh zaman mürtet olma zamanında kendi kavminin e, sabit kalan yani istat etmeyen e, topluluktan bir tanesi ki Irak fetinde bulunmuş o savaşa katılmıştır e, Allah kendisinden sağ olsun. Evet kardeşlerim yine burada Allah Azze ve celle'nin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 rahmetinle cennetine girdirdi kollarından eyle ya Rabbi. Yarın burada buluştuğumuz gibi cennette de bir araya gelmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hanekallahü ve bihamdik eşhedü illa Evet. Konuyla alakası şerut kolam abi hürmet ediyor abi bir <gülüyor> daha al yapınız tabii inşallah